FM. Radyolar. Türkiye Radyolar. Türkiye Radyolar. Perişan Efem Perişan Efem Türkiye Radyo'da Perişan Efem Perişan Efem Arena Özel Perişan Efem Arena Perişan Arena Dinleyiciler yaptığı şok baskınlarla sahtekarlara, üç kağıtçılara, tüy bitmemiş yetimin tüyünü yiyenlere, vurgunculara göz açtırmayan, namussuzun korkulu rüyası, namuslunun can dostu olan Uğur Düzdar ve Aran ekibi bu sefer de korsan seyiricileri takip almıştır. Korsana hayır diyen Uğur Düzdar ve Aran ekibi aldığı bir ihbara göre İstanbul'da eski bir fabrika binasında korsan üretim yapılmaktadır. İhbar alır almaz olay mahalline giden aran ekibi dehşet verici görüntülerle karşılaşır. Korsancıların başı olan sözde lider baskın sırasında sağa sola emirler yağdırmaktadır. Sen, e, sen ve sen. E, babam sınıfı 8'i e koparıyorsunuz tamam mı? E, sen ve o, evet sen. Siz de tek Türkiye'nin sinema filmini çoğaltın hemen çabuk. Biraz acele edin ya. Abicim tek Türkiye'nin filmi yapılmadı ki daha. Ee, o zaman filmi yapın kardeşim sonra da korsanı bazı ne bileyim Her de bana sormayın ya Eee baş üstüne abicim tamam ee, bu arada Rocky 22'leri bastın mı oğlum sen Abicim bu olay başımıza iş çıkaracak ya adam bu işi 6. seride bıraktı abicim Karışma lan sen adamın fanatikleri var sen yeter ki Rocky'de adamlara Abi geçen de sahte rakıdan yakalandıydık ya eee şimdi de yakalanmayalım bize kalacak kanun adamı daha anasına kanından doğmadı lan. Kimse ki burada Ana, tut tut. Ura abi gelmiş ya. Ya seni çok iyi izleyeceğim ben ya. İnan ki Ura abi hiçbir baskını ben kaçırmıyorum! Vallahi yapacağım abi. Abi elini uzat. Evet, Vallahi. Mücder, hayran numarası yapıyor ama yalan da olsa hayran numarası yapması hoş. Yani şöhret biraz da bunu istiyor demek ki. E bu kadar yeter diyoruz. Ve ne yapıyorsunuz burada diye soruyoruz. Ne yapıyorsunuz burada? Aa, e, e, e, abi ya bu arada aklıma gelmişken e, ne alırsınız Uğur abi? Çay, kahve, gazoz, CD, DVD. Evet dinleyiciler korsan şimdi de misafir numarası yapıyor. Yüzsüzlüğün bu kadarı pes yani. Seni korsan seni. Korsan mı? Ya ne korsan abi ya? Bizim korsanlar anlarsa sen işimiz olmaz ya. Ha bir dakika, be dakika. Sen şu Somali'le korsanları diyorsun. Onlar da burada değil ya. Onlar Somali'de abi. Kardeşim ne Somal'sı ne ya. Korsan değilmiş. Peki bu CD'ler ne ya? Ne bunlar o zaman bu CD'ler? Ha onlar. Ha bunlar eskisi doğru abi. Arabanın dikiz aynasına takacağız abi. Ha böyle asarsın yanar döner bir şekilde parlar ya. O misal yani. İyi o zaman birkaç tane de bize ver. Biz de asalım arabaya. E tabi abi ne demek. Lafım olursa iste yeter ki. Sana sadece dikiz aynasına değil, yan aynaları da verelim, oraları da tok. E Uğur abimize yakışır neticede. Babası, sen benimle alay mı ediyorsun ya? Bu kadar CD'ye hangi arabı yasayacağım ben ya? Bunlarla 300 tane tır dolar be. Uğur abi ya eş dost da istiyor onlara da veriyoruz. Bak sen bile istedin, işini vermeyelim yani. Ya inanın kötü bir niyetimiz yok. E buyur kameraman kardeşim gel. Gel, gel içi, gel sen de senin için verelim. Evet değerli dinleyenler pişkinliğin bu kadarı ancak ekmekte olur. Adam konsal siidilere digit aynası siidi süsü veriyor. Olacak şey değil. Kardeşim, arabaya süs olarak asılan siidler boş olur. Bunların üstünde filmi isimleri yazıyor ya. Al işte Cem Yılmaz'ın Yahşi Batı sonra Yuh be! Eşref Paşalıların bile korsanını yapmışsınız. Abim, abicim özellikle bu Eşref Paşalıları çok bekledik abicim ya. E, biz de sabredemedik. E, o yüzden kendimiz bastık abicim. Evet dinleyiciler korsanın yanındaki işçi e, korsansıydı bastıklarını itiraf etti duyuyorsunuz. <gülüyor> ya Ömer be bu kendisini görüşüdür ya. Kurum olarak bizi bağlamaz Uğur be yanlış anlamayın. Kardeşim sizin burada gizli deponuz varmış. Ee, Öğrendik e... Biz oraya gösterin çabuk. Ya şimdi Çabuk ya. gösterin, yoksa polisi çağıracağım buraya. Aa, ya. buraya. E, ta, ta, tamam ya, tamam urbe ya, tamam ya. Tamam ya, itiraf ediyorum, tamam. Evet. E, siz kazandınız, tamam. Ha şöyle yola girin ya. Çek şuradan çekin. E, tamam. Evet değerli dinleyenler, gizli bir kapı keşfettik. E, şimdi oraya giriyoruz. Şimdi kapıyı e, omuzunda yıkacağım. Bir, iki, üç. Uğur abi. Allah! Aa, uğur abi, uğur abi ne aa, oldu? Aaa kolum. Aa. Uğur abi. Of. Oh. kapı açık da abi. <gülüyor> Söylesene kardeşim. Allah. Oh. Evet dinleyiciler şimdi içerideyiz. Gözlerimize inanamıyoruz dinleyiciler. İçerisi çuvallarla CD dolu. İlanılır gibi değil yani. Evet evet itiraf ediyorum. İtiraf ediyorum. Uğur Bey. buradaki sidiler korsan evet korsan. Ama e, biz basmıyoruz. Biz basmıyoruz Uğur Bey biz satıcı değil izleyiciyiz yani. Sinema <gülüyor> ve sanat tutkunuz, aşırız sanata. <gülüyor> Dinleyenler sahtekarlar iyice köşeye sıkıştı ve ne diyecekleri şaşırdılar. Burayı buyurluyoruz ve yeni baskınlara yelken açıyoruz. Perişan <gülüyor> FM perişan Türkiye Radyoları, Türkiye Radyoları, Türkiye Radyoları, Radyolar. Radyolar. Perişan Efe. Perişan Efe, şimdi kadar Perişan Efe, benim için saatlerde yalnızcağı radyoda. Yazan ben Omar Fekir, oynayanlar ben Omar Fekir, Mustafa Sırtaş, teknik yapın ben Omar Fekir. <gülüyor> dinleyin, dinleyinçiler. Perişan Efe'mi tanımak, bilmek, öğrenmek ve dinlemek için tıklayın. www.perhisanfm.com www.perhisanfm.com